Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Ruhsal hastalıkların nedenleri ve Rukiye yoluyla tedavisi isimli kitaptan aktarım yapmaya inşallah devam ediyoruz. En son uygulamada izlenecek yollardan bahsetmiştik. Ve bu uygulamadan başlayan kişi de meydana gelebilecek bazı ruhsal dengesizliklerden bahsetmiştik. Şimdi kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Bunlardan kısaca özetleyecek olursak örneğin tedavilerinde duraksama olan kişilerin başlarına gelebilecekleri ya da karşılaşabilecekleri şeyler konusunda şöyle kısa maddelerinde şunu söylemiştik. Bazı eziyetler karşısında yapmaları gereken dualardan bahsetmiştik. Kaza ve kader gerçeğini unutmamasından, kitap ve sünnetteki dualardan seçilecek olan duaların sabah akşam e, zikir olarak tekrar edilmesi, zikir olarak çekilmesinden, virt olarak virt haline getirilmesinden, kitap ve sünnetteki dualardan e, onu bahsetmiştik ve özellikle de La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mülkü ve lehu'l hamdu ve huve kulli şeyin kadir sözünü çok zikredilmesi gerektiğini bir oturuşta en az 4-600 arası yapılmasının kişiye çok faydaları olacağından bahsedilmişti. Ve bunun şeytanın sihrinin ve şeytanın bilini kıracağından söz edilmişti. Bundan başka sabah akşam yine Subhanallah ve bihamdihi Sübhanallahil azim La havle ve la kuvvete illa billah gibi zikirlerin günlük virt haline getirilmesi. Boş kaldıkça e, bunların sürekli çekilmesinden bahsetmiştik. Daha sonra en son işte eee bu konuya beşinci maddeden itibaren devam ediyoruz. Dördüncü maddeye kadar gelmiş. Bunları açıklamış. Beşinci maddede kalmıştık inşallah. Şimdi buradan kaldığımız yerden itibaren devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşim, tüm bunlara rağmen kesinlikle korkma. Allah'ın düşmanından korkma ve kendinden emin bir biçimde Allahu Ekber de iyi bir donanımla savaşını ilan et. Beşinci madde hasta direnemediği korku nöbetleri geçirir. Böyle bir durumda Allahu la ilahe illa huve aleyhi vehu ve huve rabbul arşil azim veya Asbiyallahu ve Nimal vekilde Bunu yüz defa ile 300 defa arasında tekrarla Bu esnada sesini yükselt Allah'ın izniyle korku geçecektir Korkunun sebebi musallat olmuş cinin kendi grubu dışında başka bir cin görüp onun tarafından tehdit edilmesi vesaire bir sebepten dolayı olabilir Zira onların arasında da insanlarda olduğu gibi merhamet duygusu, Olmayanlar çoktur. Bu tip nöbetler genellikle aniden ve hiçbir sebep yokken olur. Altıncı madde. Bu gibi durumlarda Kur'an'dan şunlar okunur. İki hafta ya da bir ay boyunca her gün Fatiha, Bakara ardından yedi kez Muavveze yani Felak ve Nas sureler okunur. Bu süre bu sure dolunca her gün şu surelerin okunmasına geçilir. Kehf, Taha, Yasin, Duhan, Vakıa, Hadid, Haşr, Mülk, Cin, Fatiha, Muavvezeteyn. İki hafta ya da bir ay tamamlanınca tekrar A şıkkındaki surelere dönülür. Yani bir önceki tavsiye edilen surelere tekrar dönülür. Bu iki ayrı ruki birbirine karıştırılmadan okunmalıdır. Bunların her biri aynı zamanda yağ ve su ve ilaç olarak kullanılan bir şeyin üzerine de okunmalıdır. Rukiye'nin okunması esnasında abdesti olmak ve duyulabilir bir sesle okumak gerekir. Bu nokta önemlidir. Okuma, teravih ya da gece namazında okuduğumuz hızla olmalıdır her sureden sonra ve uzun surelerde her iki sayfada bir suya ya da diğer ilaçlara üflenmelidir. Yeme, içme, konuşma gibi bir nedenle okuma bölünmeyip bir oturuşta tamamlanmalıdır. Tedavi esnasında tedavi amacıyla yiyip içilenler hariç diğerleri, yani sürülen yağlar gibi belki ertelenebilir yahut hafifletilebilir ama, bunu yapmamak daha iyi olur. Çünkü harici ilaçlar tedavi esnasında meydana gelen olumsuz durumları hafifletici etkiye sahiptir. Okunmuş suya, yağa veya başka ilaçlara eklemede bulunmamalı ve bunların üzerine en geç 5 günde bir yeniden okunmalıdır. Bu işi hastanın bizzat kendisi yapmalıdır. Zaruret olmadıkça okunmuş sudan başka su içilmemelidir. Okunmuş sudan özellikle aç karnına ve uykudan önce olmak üzere her vakit içilmelidir. Buna dikkat ettiği takdirde okunmuş suyun etkisi daha güçlü olacaktır. Önemli olan şeylerden bir tanesi de hastanın abdesti olarak yatması, uykudan önce zikirleri okuması ve muavezeyini avucuna üfleyerek vücudunun sıvazlamasıdır. Böylece şeytan gece boyunca etkisiz kalacaktır. Şeytan uyutmamak için seninle uğraşacaktır. Hayali olarak seni biriyle tartıştıracak, sinirlerini gerecek, keşke şöyle olsaydı, böyle olsaydı gibi düşüncelere daldıracaktır. Sen de buna karşı zikirle mücadele et. Vesveseler ilk anda kesilmeyecektir elbette. Ancak bir sürekli, bir sürelik alıştırma ve kararlıktan sonra Allah'ın iziyle şeytan yenik düşecektir. Tedavide içecekler çok önemlidir. Bunlardan birisi ise meyan köküdür meyan kökü. Herhangi bir aktara giderek 1 kilogram yeni çekilmiş meyan kökü al. Bunu 5 litre suda 15 dakika kaynat ve 4 saat dinlenmeye bırak. Meyan kökü dibe çökene kadar yerinden hiç oynatma. 4 saat sonra süzüldükten sonra çıkan su 2 litreyi geçmez ve her ve rengi de siyah olur. Bu su ağzı kapanabilen Cam bir kaba boşaltılır, yukarıda verdiğimiz sureler üzerine okunarak buzdolabında saklanır. Bu sudan her gün sabah aç kanına, ikindiden sonra ve yatmadan önce orta boy bir fincan çay fincanı ile içilir. Hazırlanan miktar bu şekilde 10 gün kadar yeter. Tansiyonu %50 ile %90'ın üzerinde olan 150 ile 90 arasında olanlar aynı miktar suya meyan kökünü 250 gram katsınlar ve içtikten sonra bir saat boyunca başka şey yemesinler. Meyan kökü içemeyenler onun yerine 2 litre suda 5 gram safranı eriterek aynı şekilde bunu içsinler. Hastalara ve tedavicilere benim tavsiyem zeytinyağını başka hiçbir şeyle karıştırmadan olduğu gibi kullanmalıdır. Onun sırrı hiçbir şeyle karışmamasındandır. Aynı şekilde verdiğim rükkeler de başka bir şey katılmadan okunmalıdır. Zira tecrübeler bunu göstermiştir. Zeytinyağı çocuklar ve hamileler için çok faydalıdır. Safra kesesi, idrar yolları ve mesanedeki taşlar için çok iyidir. Özellikle de limonla karıştırılırsa. Bu girişte. Ee, Doktor Maranke'nin işine de olacağız. Taş koymuş olacağız. Hastalara ve tedavicilere benim tavsiyem zeytinyağını başka hiçbir şeyle karıştırmadan olduğu gibi kullanmalıdır. Başka bir şeyle karıştırılmaya ve onun özelliğini almaya en uygun yağ susam yağıdır. İçinde ilaçların en iyi çözündükleri yağdır susam yağı. Hasta kardeşler tedavisinin son günlerinde kendilerine yardım ederek elecek birine ihtiyaç duyacaklardır. Onlar alçalmış olarak bedeninizden çıkana dek tedaviden vazgeçmeyin. Bilin ki canınız boğazınıza dayanmadan zafere ulaşamazsınız. Nice müminler sınandılar ve şiddetli biçimde sarsıldılar. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlara belalar ve sıkıntılar dokunmuş ve öylesine sarsılmışlardı ki sonunda Resul ve onun beraberindeki müminler Allah'ın yardımı ne zaman demişlerdi. Bilin ki Allah'ın yardımı yakındır. Mümin böyle olmalıdır. Onun sebatla mücadele etmesi, silahla savaşması ve Allah'ın kendisine yardım edeceği inancını taşıması, onun vaadini tasdiklemesi gerekir. Kuşkusuz Allah da onu tasdikleyecektir. Allah'ım bedenlerimizden önce kalplerimize şifa ver. Rabbimiz her bir şeytanla aramızdaki hükmünü ver. Allah'ım ey kavi, ey halik, ey bari, ey musavvir. Onları sana havale ediyor ve onların şerrinden sana sığınıyoruz. Amin. Şeytanlar kötü kokuları mı severler? diye bir başlıkta inşallah okumamıza devam ediyoruz her ne kadar onlar kendileri kötü kokuyor olsalar da bu durum onların ille de kötü kokuları sevmelerini gerektirmez onlardan kimi güvercinler gibi kokarlar kimi kükürt gibi kokar kimi de kokmaz bunlar tecrübe yoluyla tespit ettiklerimiz bazen hastanın hastalığının bir döneminde tüm vücudunun Koktuğuna tanık oluruz. Elbette ki bazı yiyecekler vücut kokusunu etkilerler. Ama bizim burada kastettiğimiz daha farklı ve hastada sürekli bulunan tedavi ile birlikte hafifleyen, hasta iyileşince ortadan kalkan bir kokudur. Başkası için bağlayıcı olmayan benim şahsi tespitim cinlerin ve şeytanların da insanların sevdikleri kokuları, yiyecekleri ve içecekleri sevdikleridir. Bu nedenle üzerine bir cin bulunan bir hastanın güzel ve pahalı kokulardan veya buhurlardan hoşlandığı görülür. Yine bazı tasavvufçıların özellikle de kendilerinin ulvi ruhlar diye adlandırdıkları ama aslında şeytanlardan ibaret olan varlıkların yanlarına geldiği esnada güzel kokulardan hoşlandıklarını görürüz. Yine aşık bir cin sebebiyle hastalanmış olanların güzel şeylerden, güzel ve temiz elbiselerden ve hoş kokulardan hoşlandığı görülür. Büyücülerin kullandıkları da öyle kimilerinin zannettikleri gibi büyük sırlar yoktur. Sadece cinler sembollerle, kokularla, ölü kemikleriyle ve hayvan türleriyle muamelede bulunurlar. Örneğin her buhurun kendisine has bir kokusu vardır ve her büyüsel işlemde kullanılan bir koku vardır. Ayrılık büyüsü için kullanılan koku ile bağlamak maksadıyla yapılan büyü için kullanılan koku aynı değildir. Kimilerinin söyledikleri gibi kokular şeytanların gıdaları değildir. Bunlar onlar için anlayacakları bir tür değildir. Onların bizlerden farklı varlıklar olduklarını göz önüne bulundurduğumuzda bu durum bize garip gelmeyecektir. İnsanların sevdikleri yiyecekleri onlar da severler. Bu durumu dikkatten kaçırmamamız gerekir. Zira üzerine Allah'ın adının anılmadığı her yiyecekte onların da nasibi vardır. Bu hurlarla tedavide bir kural. Bitkisel olsun olmasın. Zehirli olan her madde şeytanlara zarar ve eziyet verir. Zehir içeren pek çok madde yakıldığında oksitlenme sebebiyle daha da güçlenirler. Bu maddelerin kokuları güzel de olabilir, kötü de olabilir. Kafur, misk, reyhan bu maddeler şeytana eziyet verir mi? Kesinlikle evet. Bunların hepsi de zehirli maddeler içerirler ve gerek vücuda sürülmeye gerekse Koklanma yoluyla onlara zarar verilir. Misk ve kafur yenilip içilebilir mi? En iyisi bunların sürülerek ve koklanarak kullanılmaları ve bunu yaparken diğer bitkilerde olduğu gibi aşırıya gidilmemesidir. Gül her ne şekilde kullanılırsa kullanılsın cine eziyet verir ve güçlü ilaçlardandır. Menekşede her şekilde kullanılabilir ve de sidir gibidir. Sedef otu güzel bir kokudur ve koklandığında strese iyi gelir. Ancak zehirlidir ve ister sürekli sürülerek ister buhur olarak ister içilerek kullanılsın etkilidir. Zeytin ağacı ister yağ olarak ister yaprağı buhur olarak kullanılsın etkilidir. Nar özellikle de yaprağı ve çiçeği etkili olduğu gibi meyvesinin koklanması ve buhuru etkilidir. Sidir yaprağı da Gerek içilerek olsun, gerek suyuyla yıkanarak, gerek buhur şeklinde olsun etkilidir. Cin buhurlarla beslenir mi? diye bir başlıkla devam ediyoruz inşallah. Bunun için ne doğru neden yanlış deriz. Ancak bu konuda anlaşılması gereken bazı noktalar vardır. Meleklere, insanlara ve şeytanlara ait ruhlardan her biri farklı özelliklere sahiptir ve hiç kimse bu konuda çok fazla ayrıntılı konuşamaz. Öyle buhurlar vardır ki yaraları iyileştirir, havayı temizler ve aynı zamanda cinlerin vücuttaki etkilerine karşı kullanılır. Bunlar uzun asırlar boyunca çeşitli halklar tarafından kullanılmışlardır ve halen de kullanılmaktadırlar. Buhurlar bir yönden cinlere sıkıntı verirken bir yönden de bazen onların etkilerini ortadan kaldırır. Burada söz konusu olanın cesetler değil ruhlar olduğuna dikkat edelim. Bildiğimiz gibi cesetler yemeyle ve içmeyle beslenirler. Fakat ruhlar bundan bir fayda elde etmezler. Aksine çok yemek ruha zarar bile verebilir. İslam kaynaklarının bize öğrettiği gibi ruhlar Allah'ın zikriyle ve bunun beraberindeki şeylerle beslenir ve güzel kokular güzel kokarlar. Bunun terkiyle e, zayıflar ve kötü kokarlar. Misk ve reyhan gibi kokulara dönecek olursak, bunlar ruhu besler ve güçlendirirken şeytana da zarar verirler. Onların zararları, güzel kokuları sebebiyle değil, içerdikleri ve şeytanlar üzerinde etkili olan zehirler, zehirli maddeler nedeniyledir. Şeytanları bunların güzel kokularından faydalanmaktan alıkoyan şey, işte zehirli maddelerdir. Yiyecek ve içecek türü şeyler, bu şeyler de kokular gibidir. Şeytanları bunlardan faydalanmaktan alıkoyan şey üzerlerine besmele çekilmesidir. Udu hindi. Yi cinler de severler, insanlar da. Bu bitkinin ne olduğunu ben bilmiyorum. Udu hindi. Meyve özünden elde edilen kokuları cinler de çok severler, insanlar da. Bunun nedeni bunlarda zehirli maddelerin ya çok az bulunması ya da hiç bulunmamasıdır. Kimyasal bazı güzel kokular öldürücü düzeyde zehirlidirler. Örneğin kurşundan elde edilip de elma kokusu veren bir madde vardır. Bunu koklayan ölümden kurtulamaz. Bunun gibi daha pek çok kimyasal koku vardır. Büyücülerin kullandıkları buhurlar cinleri beslemek için midir? Onları güçlendirmek için midir? Yoksa onlar da bu kokuları sevdikleri için mi kullanırlar? diye bir yan başlıkla devam ediyoruz şeytanlar çeşitli türlere ayrılırlar dolayısıyla büyücülerin de onlarla ilişki kurmak için kullandıkları çeşitli yollar vardır buhurlar iki yolla kullanılırlar bir güzel kokulu buhurların kullanımı ile iki kötü kokulu buhurların büyü ayini esasında kullanımı ile cinlerin büyücülerle olan muamele, muameleleri Şirk içerdiği gibi bir takım garip şeyler de içerir ki onların sırları ve gerçek yönleri ortaya çıkmasın. Bu yüzden de insanların şeytanlarıyla iletişim kurarken semboller kullanılırlar. Onlar için buhurlar bir anlaşma dilidir. Kötü kokulu olanlar kötü amaçlı büyüler için kullanılırken güzel kokulu olanlar kötü kokulu. Büyü bozmak için tekrar büyü yapmak gibi yahut tılsınlar yapmak gibi amaçlarla kullanılır ki aslında bunların tamamı kötüdür. Kur'an'ı aşağılamak için onu bir anlaşma dili olarak kullanırlar. Ayetlerin manasını çarpıtırlar yahut onun zahir anlamını alarak Kur'an ifadeleriyle hitap eder, emreder, nehyederler. Ölü kemiklerini bir dil ve sembol olarak kullanırlar ve bununla bir şeyin ebedi olmasını kastederler. Bazı hayvanları ve haşeratları yahut onların organlarını kullanırlar ve bununla zehirlenme veya eziyet amaçlarlar. Bazı doğal olayları yine bir dil ve sembol olarak kullanırlar. Şeytanlar için de buhurlar insanlar da olduğu gibi besin değildir. Ama bu kokular ruhu güçlendirir ve ferahlatır. Bunlar tedavide tek başına yeterli olur mu? Hayır. Ama tedavide yardımcı ve olumsuz etkileri hafifleticidirler. Bazıları cinnin hilelerini ve verdiği rahatsızlıkları sona ertelir. Cinni etkin hale getirme, niyetiyle okumak. Bu şeri olmadığı gibi doğruya da aykırıdır. Böyle yapan şeytanın tuzağına düşmüş olur. Rukyede niyet sadece şifa ve belayı ortadan kaldırmak için olmalıdır. Bundan gerisi şeytanın eline koz vermek demektir. Bazılarının teşvik ettikleri gibi niyetler arasında dolaşmak aslı olmayan bir tutumdur ve Rukiye ile yapılan tedavide böyle bir yöntem yoktur. Bu yüzden kardeşlerimize diyoruz ki bu tür tutumlar şeytanın işine gelen tutumlardır. Çünkü bu şekilde karşılarındakileriyle rahatlıkla oynarlar ve her niyete göre bir karşılık verirler. Bu tutum aslında büyücülerin ve kahinlerin tutumudur. Kimi okumalar esnasında hastanın ya da hastaların bağırdıkları, kendilerini yerlere attıkları, bayıldıkları görülür. Kimilerinde ise sessizlik hakimdir ve bu tür taşkınlıklara rastlanmaz. Bu durumun okuyanın niyetiyle ilişkisi vardır. İkinci durumdan şeytanlar hoşlanmazlar çünkü bu okuma şifa getirecektir Allah'ın izniyle. Hastanın ise Allah'ın kendisine şifa vermeye kadir olduğuna ve Kur'an'ın kalplere ve orada gezilen kötü ruhlara karşı şifa olduğuna yakinen inanarak başka şeylere itibar etmemesi gerekir. Böyle davranarak örneğin bir hipnotizmacının uyuşturamadığı, uyutamadığı kişi hakkında hipnotizme olmaya yatkın değil denilir. Halbuki bu işi kendisi izin vermediği için şeytanın onun dilinden konuşmaktan aciz kaldığı kimsedir. Şeriata muhalif bir konuda kalpte oluşan niyete şeytan hemen icabet eder. Şeytanın etkisi başlangıçta kalbidir ve terkin yoluyladır. Bu yüzden ona vesvesül hannas ellezî yüvesvisü fî denmiştir. O yüzden bu ayetler ve özellikle fi sudurin nas ona eziyet verir. Dolayısıyla rükya ehli yanında törensel şeyler, farklı niyetler ve telkinler yoktur. Bunlar Allah korusun kahinlerin ve büyücülerin işidir. Meyan kökü sihir ve cin musallat olması durumlarında faydalı mıdır? Mayan kökü ile tedavi zannedildiği gibi yeni bir buluş değildir ve eskiden beri insanlar bu bitki ile tedavi yapmaktadırlar. Ama bilindiği gibi cinlere karşı kullanılan ilaçların çoğu kapalı kalmış ve kimi zaman insanlar gizledikleri bilgilerle ölüp gitmişlerdir. Meyan kökü cinler üzerine çok etkili bir ilaçtır ve hatta içilen ilaçlar arasında ondan daha etkilisi yoktur. O cinin etkilerini ortadan kaldırır. Cin bu bitkiye karşı duramaz. Bu nedenle eğer herhangi bir engelliniz yoksa meyan kökü kullanmakta tereddüt etmeyin. Meyan kökü sarı, saralılar üzerinde de etkilidir. Ben onu başka bitkilerle birlikte bu tür hastalıklarda denedim ve faydalı olduğunu gördüm. Üzerinde büyü bulunanlar ise onu mutlaka kullanmalıdırlar. Özellikle de yenilmiş veya içilmiş büyüyü ondan daha iyi çözen ilaç yoktur. Meyan kökü sihrin ishal şeklinde vücuttan atılmasını sağlar. Büyü genellikle yerleştiği organda ağrıya sebep olur ve çoğunlukla da mide ve bağırsak gibi organlara yerleşir. Meyan kökü üzerine okunacak ruhiyeler Bakara, Kef ve Yasin sureleri hazırlanmış içecek üzerine okunur. Yasin suresi 3 5 veya 7 kez tekrarlanır ve okuma her 3 günde bir yenilenir. Bu şekilde inşallah büyü vücuttan çıkacaktır. Vücudun içinde bulunan büyü genellikle okuma esnasında hareket eder ve bulantıya sebep olur. Bu esnada meyan kökü içilmeli ve bir tüy yardımıyla boğaz tahrik edilerek kusmaya çalışılmalıdır. Eğer hasta karnında ağrı ya da hareket hissetmiyorsa genellikle büyü bedenin içinde değil demektir. Bulantıyla birlikte olmayan mide ağrısı yalnızca eziyet içindir. Meyan kökünün yerine safranla kullanılabilir. Bu ikisi de etkide birbirine yakındırlar. Meyan kökü kendisi bizzat tansiyon yükseltmese de tansiyon hastası olanlar veya tansiyonu yükselmeye meyil, eğilimli olanlar için zararlı olabilir. Bu kimseler onun yerine safran kullanasınlar. Cinler tansiyon ya da şeker yüksekliği gibi hastalıklara sebep olurlar mı? Bu noktada hasta olanla sağlıklı olan kişiyi birbirinden ayırmamız gerektiği gibi yerine göre bir hastayla diğerinin arasını da ayırmamız gerekir. Şeytan insana ancak zaaf noktalarında etki ve insan üzerindeki etkisi de bu zaafın şiddeti oranında olur. Yahut ortada nazar ve sihir gibi güçlü bir sebep vardır ve bu sebepler üzerinden etki oluşur. Etkinin şiddeti ise hastadan hastaya değişir. Tedavinin son safhalarına gelindiğinde şeytan iyice zayıflar ve etkisi de azalır. Hastaya musallat olmuş olan şeytan sinir sistemine etki ederek iradeye bağlı olarak ya da olmayarak kullanılan organları kontrol edebilir, çalışmasını yavaşlatabilir. Kontrol altına aldığı organda hastalık belirtileri görülür, ama aslında o organda hastalık yoktur ve bu şeytanın organda hastalık belirtileri, e, afedersiniz, kontrol altına aldığı organda hastalık belirtileri görülür, ama aslında o organda hastalık yoktur ve bu şeytanın etkisinden ibarettir. Şeytan vücuttaki bazı salgıları da etkileyerek hastalık oluşturabilirler. Bu nedenle de doktorların verdikleri ilaçlar hastaya etki etmez. Çünkü doktor hastalığın gerçek sebebinden habersizdir. Şeytanların omurilikten dağılan sinirler üzerinde etki ve tasarrufları vardır. Ve bu da her uzvu etkiler. Tabii bu etki kişiden kişiye ve hastalığın durumuna göre değişir. Sindirim sistemi ve diğer organlar bunun sonucunda etkilenebilirler. Bu noktada tedavi edenin, omurganın yağlanması konusuna önem vermesi gerekir. Safranın Hazırlanışı Safran su içinde 6 saat bekletmekle kendiliğinden çözülür. Ardından süzülerek içine gül suyu katılır ve üzerine ruki okunur. Bu bitki İçilmeye devam edildiğinde sindirim sistemindeki ve rahimdeki sihri çözer ve aynı şekilde nazarı, yüksek tansiyonu, kabusları ortadan kaldırır. Cinin vücutta uzun süre kalmasının çıkış süresiyle ilgisi var mıdır? Tedavinin süresinde hastanın dinine bağlılığı, gerekli zikirleri ve rukiyeyi düzenli okuyup okumaması etkilidir. Bunun yanı sıra yine hastanın durumuna göre, nazarın veya büyünün şiddetine göre cin güçlü ya da zayıf olabilir. Ayrıca cinlerin de kendi aralarında güçlüleri ve zayıfları vardır. Onların güçlü olmaları yenilemeyecekleri anlamına gelmez. Ama şifanın gecikmesinde önemli bir etken oluşturur. Bu noktada hastanın bilmesi gereken şey, musibetlerin derece derece olduğu ve Allah'ın bir işi dilediği bir hikmetten dolayı geciktirebileceğidir ve kuşkusuz bu hikmet kulun maslahatına yöneliktir. Bu nedenle gerekli sebepleri yerine getirmekle birlikte her zaman ve her durumda onun takdirine teslimiyet ve rıza gerekir. Cinin bedenle uzun süre kalması onun çıkmasını sadece bir açıdan zorlaştırır. O da hastanın tabiatını ve düşüncelerini tanıması, onun zaaf noktalarını ve kalbi hastalıklarını öğrenmesidir. Hasta kendi kendini tedavi edebilir mi? Evet. Hasta kendi kendini tedavi edebilir. Hatta güçlü bir sihir ya da nazar söz konusu olsa bile bunu yapabilir. Ama tabii ki bunu herkes yapabilir anlamında değil. Ben çok erkeğin kendini tedavi edebilirsin gerekçesiyle kadınları rükü yapan birine gitmekten al koyduklarını biliyorum. Bu bir zulümdür. Bu gibi kimseler onlara yardım da etmezler ve tek başlarına bırakarak şeytana yem yaparlar. Kimileri onlardan boşanır ya da kendilerini boşamakla tehdit ederler. Böyle davrananlar hiç kuşkusuz bunun hesabını Allah'a vereceklerdir. Ama tam aksi olduğunda yani erkek hasta olduğunda bir bakarsınız ki çevresindeki herkesin yanında olmasını ve kendisini desteklemesini bekliyor. Ancak ben şahsen hasta olduğu için eşini terk eden hiçbiri, Hiçbir kadını arastılamadım. Sihrin yedirilmiş olduğu gibi, e, sihrin yedirilmiş olduğu bazı durumlarda hasta kusunca içinden saç, taş vesaire şeyler çıkar. Soru, bunlar mideye nasıl girerler? Bazı maddeleri mideye sokmak şeytanlar için çok kolaydır. Bu maddeler çoğunlukla sihir olurlar ve üzerlerine sihir okunmuş olur. Doğrusu mide hastalık merkezidir ve bundan dolayı cin için iyi bir alandır. Bu durum midede şiddetli ağrıya sebep olur. Bu da cinin hastayı kontrolüne yardım eder. Çünkü hastayı güçsüz düşürür. Hastanın midesi ağrıyor ve bunun tıbbi olarak cevabını bulamıyorsa hemen rukiyeye veya rukiye yapan birine başvursun. Tedavide Kural Tedavi konusunda birazdan bahsedeceğimiz kural hem hasta hem de tedavi eden için çok önemlidir. Hangi ilaç ya da hangi rüke vücutta ağrılara neden oluyorsa o tedavide gerçekten etkili demektir ve onunla tedaviye devam edilmelidir. Her hastanın bu konuda dikkatli olması kendisi üzerinde böyle etki gösteren şeyleri hafızasına ya da bir yere kaydetmesi gerekir ki şeytan kendisini unutturmasın gerek yağ, gerek içecek, gerek toz şeklinde ve gerekse koklanacak ilaçlar olsun bunların her birinin etkisi rukiye ile birlikte artar ve saatlerce hatta günlerce sürer. Özellikle de hasta bunları uygulamaya gece gündüz devam ediyorsa, bunların kullanımıyla birlikte olan rukiye ise etkisini hızlıca ve çok kısa bir sürede gösterir. Bundan Rukyede asıl olanın bitkiler olduğu anlaşılmamalıdır. Birekiz, rukyede asıl olan Kurandır. Şu var ki, rukyenin vakti sınırlı olduğu halde, üzerine rukye okunmuş ilaçlar bedende uzun süre kalırlar. Bu nedenle, biz bu ilaçların üzerine okunan rukyenin kısa aralıklarla tekrarlanması gerektiğini söylüyoruz. Böylece, rukyenin etkisi güçlü olacaktır. Sonuçta ise hasta rahatlayabilecektir. Nitekim hastalık belirtilenden çoğu ilaç tedavisiyle birlikte ortadan kalkar. Ama iyileşmeye yakın son dönemi bundan istisna etmeliyiz. Çünkü bu günlerde iş aksine döner. Şeytan daha çok ağlar ve ağıt yakar. Özellikle de son haftalarda Rukiye okumakla da onu susturamazsınız. Okumamakla da. Bunun nedeni sürülen yağlar, içilen içecekler ve tozlardır. Bunu size sayamayacağım kadar çok yaşadığım tecrübelere dayanarak söylüyorum. Şunu belirteyim ki şeytanın rüke esnasında arada bir ağlaması yeterli değildir. Bilakis yukarıda belirttiğim gibi sıkı bir tedavinin olması gerekir. Hasta genellikle şeytanın ağlamasının ya da bedeninin herhangi bir yerinden geldiğini işitir. Bu bölge genellikle midenin baş kısmı olur. Hasta genellikle şeytanın ağlamasının ya bedeninin herhangi bir yerinden geldiğini iştir, bu bölge genellikle midenin baş kısmı olur ya da şeytan bizzat hastanın diliyle ağlar. Cinler bu şekilde ağlayıp bağırmayı severler çünkü böylece nefes aldıklarını hissederler ama bu nefes alış uzun sürmez ve umulur ki Allah sizi bildiğiniz ya da bilmediğiniz herhangi bir sebeple onlara galip kılar. Her muhsin mümin için, her muhsin mümin için kurtuluş ve zafer Allah'ın izniyle yakındır. Başa gelen musibetlerde Allah'ın hikmetleri gizlidir. O kendisine dua edilmesini, kendisinden yardım istenilmesini sever ve herkese imtihanı derecesinde sabır verir. İmtihan içerisindeki kimse ise ona yakarmaktan, ona boyun eğmekten bir başkasının anlayamayacağı ve kavrayamayacağı biçimde zevk duyar. Belalar, Allah'ın bazı kullarının derecelerini yükseltmek ve onlara hayırlar ihsan etmek istenmesindendir. Belalar, Allah'ın bazı kullarının derecelerini yükseltmek ve onlara hayırlar ihsan etmek istemesindendir. Allah'ın hiçbirimizden fazl fazlını esirgenmemesini ümit ediyoruz. Ruhun gerçek gıdası devam edilen zikirlerdir. Bunlar yoluyla Allah'ın rahmeti iner bunlar yoluyla hatalar silinir ve bunlar yoluyla pis ruhlar kovulur vücudu yağlama işlemini sabah ve akşam yapmak yeterli midir yoksa daha fazla yapmak daha mı faydalıdır diye bir başlıkta inşallah okumaya devam ediyoruz hayır bunu günde bir kez özellikle de yatmadan önce yapmak yeterlidir yağlanması gereken en önemli organlar boydan boya omurga, abdest organları, kalp ve üreme organlarıdır. Sıfır anının yaklaştığının göstergesi nedir? O anın ilmi Allah katındadır. Fakat o anın yaklaştığını gösteren bazı belirtiler vardır. Cinler içerisinde nispeten daha güçlü olanlar vardır. Ama vücutta büyük bir ağırlık hissetme, sürekli ağlama, gibi bazı belirtiler onların zayıfladıklarını gösterir. Bazı cinler orta boy bir portakal büyüklüğünde veya daha küçük hacimde vücudun bir yerinde toplanırlar. Bu durumda o bölgenin yağlanmaya devam edilmesi gerekir. <gülüyor> Bu safhada eğer iyi bir tedaviciye gidilirse birkaç oturumda Allah'ın izniyle rahatlanır. Cin vücutta yerleştiği gerçek Mekanda durmayıp hareket eder. Hareket sırtta, karında ya da başka bir bölgede kasların bükülmesi şeklindedir. Cin mide yönünde hareket eder. Mideye ulaşması iki gün ya da daha fazla sürebilir. Mideye ulaştığında bulantı, kusma, kusma isteği, öksürük ve boğulma hissi olur. Ardından boğazdan portakal büyüklüğünde sünger gibi bir şeyin çıktığı hissedilir. Sonra da bir uyku ve rahatlama hali. Hasta böyle bir rahatlığı daha önce tatmadığını düşünür. Cin kendisine eziyet edilmemesini garantilemek için uyku esnasında hasta habersizken de çıkabilir. O çıktıktan sonra hasta uyanır ve büyük bir rahatlama hisseder. Bağırsaklar veya idrar yolu kanalıyla çıkabileceği gibi el ve ayaklar gibi uç noktalardan da çıkabilir. Aslında pek çok kanaldan çıkabilir ama çoğunlukla çıktığı yol ağız yoludur. Şeytanın çıkacağının en büyük alameti ağlamasıdır. Bu durumda hastanın yapması gereken şey içilecek ve sürülecek ilaçlar üzerinde en fazla iki günde bir Yasin suresini okumaktır. Kendisi için bunu yapacak birini bulabiliyorsa bu daha iyidir tabi ki. Hasta çoğunlukla tedavinin ilk zamanlarında rahatlar ve iyileştiğini hisseder. Ama sona yaklaştıkça tedavide tedaviden önceki durumundan daha farklı belirtiler ortaya çıkmaya başlar. Hasta okudukça ve ilaçlarını kullanmak kullandıkça belirtiler şiddetlenir. Bundan dolayı da çoğu hasta korkar ve tedaviyi keser. Halbuki bu belirtiler son sah haftaların başladığını göstermektedir. Hasta özellikle de korktuğu için kendisi düzenli okuyamıyorsa bu zor safhayı atlatabilmesi için kullandığı ilaçlar üzerine ve hasta üzerine düzenli biçimde tekrar tekrar okumak gerekir. İlaçlar üzerine yapılan rukiye'nin etkisi ilaçtan ilaca göre değişir. Hemen hemen tüm içeceklerde 4 ya da 5 gün sonra kıraatin etkisi zayıflar. Ama zeferan... Mayankökü kökü ve çörek otu gibi kaynatılıp hazırlanan ve kendisi bizzat ilaç olan şeyler diğerlerinden farklı olarak etkili olmaya devam ederler. Fakat bu etkiyi Rukiye'den dolayı değil kendi özelliklerinden dolayıdır. Yağlarda Rukiye'nin etkisi 10 güne kadar uzayabilir. 10 günden sonra etki azal azalmaya başlar. Tozlarda ise bu etki daha uzundur. Özellikle de okunup karıştırıldıktan sonra sağlam kapalı bir kabın içerisine konulduklarında ya da bal ile karıştırıldıklarında bir ay boyunca özelliklerini korurlar. Bu bilgiler hastalar için önemlidir. Tedavilerinin duraksamaması için ilaçlar üzerine rukye işlemini zamanında tekrarlamaları ya da bir başkasına tekrarlatmaları gerekir. Aslında hasta bu vakitleri kendisi belirleyebilir. İlaçların etkisiz olduklarını fark ettiğinde okumayı yeniler. İlaçların etkili olduklarının en önemli göstergesi kullandıktan sonra vücutta ağırlık oluşmasıdır. Bu konuda şeytanın bağırıp çağırmasına ya da hareketlerine güvenilmez. Çünkü numara yapıyor olabilir. Bahsettiğimiz ağırlıkla birlikte şiddeti sıkıntı ve huzursuzluk da olur. Hasta bir mekanda duramaz ama bunlar sayılı günler için geçerlidir Allah'ın izniyle. Burada önemli bir şey daha ekleyelim. Bazı hastalarda tedavi, daha tedavinin başlangıcında sanki sona yaklaşılmış gibi sıkıntı ve ağırlık hissedilir. Bu belirtiler geçicidir ve birkaç haftada yok olurlar. Ardından hasta rahatlama hisseder. Şu var ki ilaçların, ilaçların kullanımı ve çokça okuma yoluyla baş edilebilecektir bir kısım belirtiler devam eder. Bunun ardından da süresi hastadan hastaya değişen ve hastadan ya da tedavi edenden kaynaklanan bir takım engeller nedeniyle uzayabilen son aşamada gelir. Son aşamada hissedilen belirtiler nelerdir? Son aşamayı, Diğer aşamalardan ayıran belirtiler vardı ki bunlardan birisi hastanın ölüyormuş veya ölecekmiş gibi hissetmesidir. Son yaklaştıkça bu duygu artar. Sıfır anına gelindiğinde hasta o anın ölüm anı olduğunu düşünür. Bu yüzden bakarsınız uyumadan önce şehadet getiriyor. Bu dönem hastanın durumu bir çatışmadaki savaşçının durumu gibidir. Durum gitgide kötüleşir ve artık öleceğini hisseder. Sonra Allah ona desteğini göndererek kendisini kurtarıverir. Ben bu kimseyi bir savaşçıya, bir mücahide benzetiyorum ki gerçekte de böyledir. Bu kişi en amansız düşmanlarından biriyle savaşmaktadır. Bundan dolayı da her hastaya bir mücahid için gerekli olan donanımları ve vesileleri elde etmek gereklidir. Ardından Allah'ın üzerine sabır indirmesini ve ayaklarını sabit kılmasını istemesi gerekir. Hastanın kurtuluş anına en uygun nitelikler işte bu niteliklerdir. İmtihan içerisinde bulunan herkes içinse en iyi donanım sabır ve namazdır. İmtihan içerisinde bulunan herkes içinse en iyi donanım sabır ve namazdır. Bu söylediğim şey kendi kendini tedavi etmeyi üstlenen ve bu konuda Allah'a dayanan kimse için geçerlidir. Bir başkası tarafından tedavi edilen kimseye gelince bu kimse için durum biraz daha farklıdır. Bu kimse tedavide sona gelindiğini gösteren belirtiler meydana gelince iki ya da üç günlük baskıdan sonra cin Allah'ın izniyle çıkacaktır. Şeytanın bir cesdede çıktığını söyleyen hata eder. Bunu söyleyenin bu konuda yeterli bilgisi yok demektir ve tecrübeli birisinden bu işi öğrenmesi gerekir. Bu konuda tahminler ve ihtiyatlar yeterli değildir. Rukiye yapan kişinin Allah'ın fazlıyla Başarı sağlayabilmesi için olayı tüm boyutlarıyla bilmesi gerekir. Zira bu konu gerek anlayış gerekse uygulama açılarından geniş olduğu gibi cinlerde güç ve tecrübe açısından farklılık gösterirler. Rukye yapanın yanına gidince kaçan sonra tekrar giren sonra tekrar kaçan bir cinden bahsederlerse inanmayın. Zira bu gibi durumlarda cin hiç çıkmamıştır. Halen içeridedir. Cin için çıkmak kolay değildir ve vücuttan çıkan için Allah'ın iziyle bir daha geri dönemez. Vücuttan çıkan cin Allah'ın iziyle bir daha geri dönemez. Hastanın önünde iki büyük engel vardır. Bir, Allah'tan başkasına güvenmek. İki engellerin en büyüğü budur. Hasta kendisini imtihan edenin Allah olduğunu hatırında tutarsa ona yönelmesi ve eksiksiz biçimde ona tevekkül etmesi mümkün olacaktır. İkincisi, iyi bir tedavi programına sahip olmak, şey olmamak. Hastanın önündeki engeller. Hasta belki iyi bir programa sahiptir ama bu program ona uygun değildir. Tedavi işiyle uğraşanların tavsiyeleri genellikle güzeldir ve fayda verir. Ama bir bakarsanız tedavi bir noktaya ulaşınca orada durmuş, işte bu noktada tedavi edenin anlayışı devreye girer. O hastalığın hangi okuma zamanlarını ve ilaçlar üzerine okuma aralıklarını belirler. O hastalığın hangi noktada olduğunu ve bozguna uğrayıp geriye dönmemek için nasıl davranılması gerektiğini okuma zamanlarını ve ilaçlar üzerine okuma aralıklarını belirler. Bu nokta tedaviyi, tedavi işiyle uğraşanlar tarafından çoğu kez gözden kaçırılır. Şeytan ise Hastayı kolaylıkla yanlış yönlendirir. Kimi zaman onu onun kendisinin faydasına olacak şeylerden ve belki de yanında şifaya kavuşabileceği rukiciden geçerli bir gerekçe olmaksızın örneğin ondan hoşlanmadığı gibi bir gerekçeyle kaçtığı görülür. Şeytanın hasta üzerinde buna benzer daha nice oyunları vardır. Evet, bazı durumlarda iyileşme neden duraksar ve ilerlemez başlığı altında inşallah e, dördüncü bölüm olarak bu kaldığımız başlıktan itibaren devam edeceğiz Rabbim bütün şerli, güç, e, şerli kullarını şerrinden bizleri muhafaza eylesin Allahum e, euz bi kelimetillahi teammeti min kulli şerri me halak